Oh! Melekleri ise o gün şöyle denilir zulmedenleri ve onlara eşlik edenleri ve Allah'tan başkasına tapmakta oldukları şeyleri toplayın sonra onları cehennemin yoluna götürün وقفوهم إنهم مسؤولون ve tutun onları. Çünkü onlar sorguya çekilecek kimselerdir. Ve lakum la Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Ve Hayır. Bugün onlar teslim olmuş kimselerdir. Ve <gülüyor> Ve onlar birbirlerine yönelmiş karşılıklı olarak birbirlerini mesul tutarlar çekişirler <gülüyor> tabi olanlar ele başlarına doğrusu siz bize sağdan gelirdiniz hayrımıza çalışır görünürdünüz derler <gülüyor> o reisler ise derler ki Bilakis siz zaten mümin kimseler olmamıştınız. وَمَا Hem bizim için sizin üzerinizde bir güç yoktu. Bilakis siz bir azgınlar topluluğu idiniz. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Şüphesiz biz bu azabı gerçekten tadacak kimseleriz. innakum <gülüyor> Biz size azdırdık. Çünkü kendimiz azgın kimseler idik. Artık şüphesiz ki o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yaparız. Çünkü onlar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman büyüklük taslıyorlardı. <gülüyor> Ve doğrusu biz deli bir şair için ilahlarımızı gerçekten terk edecek kimseler miyiz diyorlardı. Ve'l-câ'e bil-hak ve'sadzeqa'l-mürselîm Hayır, o hakkı getirdi ve bütün peygamberleri tasdik etti. İnneküm ledâ'i kul-adâbil-elîm Muhakkak ki siz o elendi azabı gerçekten tadıcılarsınız. Ve'ma illa ma me'kuntum te'amalû ...ve sadece yapmakta olduklarınızın karşılığını göreceksiniz. <gülüyor> Ancak Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. İşte onlar var ya, kendileri için mağlum bir rızık türlü meyveler vardır. Ve onlar ikram olunacak kimselerdir. Naim cennetlerinde karşılıklı tahtlar üzerindedirler. Yutafu aleyhim Kınardan doldurulmuş kadehlerle onların etrafında dolaşılır. O içecekler ki bembeyazdır. İçenler için lezzetlidir. ve Onda ne bir sersemletme vardır Ne de onlar ondan sarhoş olurlar Ve yanlarında Kocalarından başkasına bakmayan iri gözlü zevceler vardır Sanki onlar örtülüp saklanmış toz toprak görmemiş, latif bir rengi olan yumurta gibidirler. O zaman cennet ehli birbirlerine yönelerek karşılıklı soru sorarlar, sohbet ederler. İçlerinden konuşan biri şöyle der. Doğrusu benim dünyada bir yakınım vardı. Bana gerçekten sen dirilmeyi tasdik edenlerden misin derdi. Ve bana biz öldüğümüz ve bir toprak, bir kemik yığını haline geldiğimiz zaman gerçekten biz mi cezalandırılacak kimseler olacağız derdi. <gülüyor> Sonra o kişi yanındakilere siz onun halinden haberdar mısınız dedi. <gülüyor> derken baktı da onu cehennemin ortasında gördü. <gülüyor> Dedi ki, Allah'a yemin olsun ki sen neredeyse gerçekten beni de helak edecektin. <gülüyor> Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, doğrusu ben de orada hazır bulundurulmuşlardan olacaktım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 Şüphesiz ki bu elbette büyük kurtuluşun tak kendisidir. <gülüyor> Çalışanlar o halde böylesi bir netice için çalışsın. <gülüyor> Ağırlama olarak bu mu hayırlıdır yoksa zakkum ağacım? fitneten <gülüyor> zalim. Gerçekten biz alevler içindeki o ağacı zalimler için bir fitne, dünyada bir imtihan mesilesi kıldık. Innaha shajaratun fi asli jahim muhakkati o cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Walfun fe enne tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Ve <gülüyor> Bundan sonra şüphesiz ki onlar elbette bundan yiyecek kimseler olup artık karınlarını bununla dolduracak olanlardır. Sonra bunun üzerine doğrusu onlar için kaynar sudan karıştırılmış bir içecek var.. Sonra onların dönüşleri elbette cehennemedir. <gülüyor> Doğrusu onlar, ataların sapık kimseler buldular. <gülüyor> Fakat kendileri de onların izleri üzerinde koşturuyorlar. <gülüyor> andolsun ki onlardan önce evvelki ümmetlerin çoğu dalalete düşmüştü. <gülüyor> Ve yine andolsun ki onların içlerinde de Allah'ın azabından haber veren korkutucu peygamberler göndermiştik. Artık bak, o korkutulanların akıbeti nasıl oldu? Ancak... Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna Celalim hakkı için Nuh kavminden ümidini kesince bize yalvarmıştı. İşte biz ne güzel icabet edenleriz. Çünkü biz onu ve ehlini o büyük felaketten kurtardık. <gülüyor> ve yeryüzünde onun neslini gerçekten kalıcı kimseler kıldık. <gülüyor> Hem sonraki ümmetler içinde... Ona iyi bir nam bıraktık. Selamun bütün alemler içinde Nuha selam olsun. İnna min Muhakkak ki biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Sonra diğerlerini suda boğduk.